Sattım hesabın bil dedin, kavgalara saldın beni. Zülfüm hayalin kıl dedin, sevdalara saldın beni. bastım dilersin çün dedin, lütfeyle olsun dedin. Yarın dedin, bir gün dedin, ferdalara saldın beni. Baki sıfat verdin, elem ettin, gözüm yaşın yem kıldın. gariki bahri gam deryalara saldın beni. Ömrü hayatını sultanlarla geçiren, şairler sultanı denince ilk akla gelen Baki'yi konuşacağız bu akşam. Can veren pervanelerde değerli üstadımız Hayat-ı birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim merhaba. Hocam üstad dedik, sultan dedik, evet. Baki kimdir? Sultan-ı Şuar'a şairler sultanı diye şöhreti var 1600 yılında. Kasım ayında vefat etti. Yani 408. yılına bir ay kaldı. Büyüklüğü hiç tartışılmayan birkaç isimden biridir. Ve şiirimizin ilk üçünde olduğu şüphesizdir. Kimdir onlar denilirse Baki, Fuzuli, Nedim. Baki merhum evet 75 yıllık bir ömrü var. 1576 yıllık, 1524 doğumlu. Saraydaydı, kanuni merhumun himayesindeydi, sponsoru oydu. Kendisi de çok kudretli bir şair olan Muhibbi, yani kanuni Sultan Süleyman, çok erken yaşlarında dehasını keşfederek himayesi altına almış ve onun cihan çapında bir şair olarak yetişmesine zemin hazırlamış. 40 yıldan fazla dünyayı tek başına yönettin, Yaptığın bir hayırlı iş varsa söyle diyen olsa dünyada ahirette Baki gibi şair, Sinan gibi mimar yetişti, yetmez mi derim demiştir. Yüksek bürokrattır aynı zamanda şair Baki merhum. Rumeli kazaskeridir. Bu Osmanlı protokolünde dördüncü mertebeyi temsil eder. Yani bir adım yukarısı Şeyhülislam. Onun üstünde sadrazam, ondan yukarıda da halife sultan var. Biraz ömrü yetişmemiş galiba. Nasip olmalı. Ömrün, ömrü yetiştiydi de. <gülüyor> Seçici kurul altı aday arasında Baki'yi seçmedi. Hmm. Allahu Alem haksız da değildir bu karar. Yerindedir. E, şairdir. Şair adamın biraz dikkatle izlenmesi lazım. Ne zaman vitesten atacağı belli olmaz. Yani geldiği yerde, gidemediği yere değil de geldiği yere bakalım. Osmanlı'nın ihtişam döneminde, kanuni döneminde Rumeli kazaskeri askeri olmak azımsanacak bir şey değildir. Çok yüksek bir mertebedir. Olamadığı için derler, nasip olmadığı için derler, şöyle bir beytinde sitem var. Kadrini sengi da bilüp ey baki dizülüp el bağlayalar karşına yaran saf saf. Yani? Günümüz Türkçesine şu şekilde tercüme edilebilir. da kıymetin bilinmedi bakiciğim. Fakat canını sıkma <gülüyor> bu insanlar seni musalla taşına yatırdıklarında kıymetini bilecekler. Hüzünle boyun bükecekler. E Tabii bu cenaze namazında mutat olan hüznü kendisine ciro etmek yani. e şairdir yakışır dediğimiz gibi. Fakat unutulmaması gereken bir diğer vasfı şair belki sadece hatırlı bir bürokrat, başarılı bir bürokrat falan değil. Aynı zamanda ilim ciddi bir ilim adamıdır. İmam-ı Kastalani Hazretleri tarafından kaleme alınan ve Hazreti Peygamberi konu edinen. Siyer dediğimiz sahadaki yazılmış en ciddi eserlerden biri olan Mevahibi Ledünniye'yi Türkçe'ye kazandıran da şair Baki'den başkası değildir. Öyle de bir ilim şeyi var yani. İlim, ilimde böyle bir salahiyeti var, mertebesi var. Türkçe'ye çevirdi. Yakın geçmişte ülkemizde Latinize Türkçe'ye de çevrildiğini gördüm. Memnuniyetle. Fakat şöhreti şiirde. Diğer hususlar hep unutulmuştur. Bazıları böyledir. Yani vasfı galip gelir. Bir tarafı baskın olur. Diğer yerler unutulur. Zaten bugünkü sohbetimize konu olmasının sebebi, sebebi zaten şairliği, şairliğinden şairliği. Nasıl hem de nasıl şairlik? Altı beyitli bir gazeli var. E, Fermanı aşka diye başlayan sizin de üzerinde epey çalıştığınız. Evet. Yahya Kemal üstadı çok meşgul etmiş. Onu taştir etmiş kendisi, beğenmiş. Evet. Beğenilmeyecek gibi de değil. Son beytinde minnet hüdaya devleti dünya fena bulur. Bakıyı kalır sahifeyi alemde adımız. Der ki o da günümüz Türkçesine şöyle getirilebilir. Ben Allah'a teşekkür ederim, minnet ederim ki devlet sahipleri unutulacak. Ama bu Acisiz biz kıyamete kadar unutulmayız diyor. Tabii şair kısmına böyle söylemek yaraşır da. Aa bazen bu aleme Davut gibi sal bâki kalan bu kubbede bir hoşsa daim işleyen de odur. Bu sözlerin tam karşılığıdır o adeta. Dediği gibi olmuştur. Devrinde bulunduğu sultanın unutulduğu veya unutulacağı yok da yani kanun-i marun, Tabii muhteşem yani Süleyman. Kim unutur bizden ziyade Avrupa e, biliyor, batı alemi tanıyor ama e, acizane bizi kıyamete kadar anarlar. Baki kalan bu kubbede bir hoşçadaymış demeleri hiç boş değil. Ney? Tam karşılığı işte milenyum çağındayız. 21 Şimdi milenyum çağının çocuğu olarak ben de programa hazırlanırken divan tamamını bir gözden geçirdim. İyi yapmışsın. Dedim ki yani neyi söylesek ki bu adamın ne kadar büyük hakkıyla anlatabilmiş olalım diye çünkü süremiz de sınırlı zaten. Evet. Şimdi şunu fark ettim diğer divanlarda olmayan bölümler olan bölümler Baki'de de neredeyse yok. O bölümlerde bir iki fasıl, bir iki işte fasıl naatlar evet. yok, işte merciatlar evet. yok. Ee, ve sonra okurken dediler ki Baki Rint şairidir. Rint kritik bir kavram edebiyatımızda. Karşılığı ham sofu. Yani Rint neyin karşıtı denilirse derinliksiz dindar ham sofu. Değil de Rint. Yani Rint ee, Rüştü Şardağ isimli bir işte, müzikçi için bestekar edebiyatçı babacan diye tercüme etmiş günümüz Türkçesine. Çok isabetli gel, lezzetli gelmiyor bana. Fakat hatırlatıyor yani. Böyle dünyaya boş vermiş. Karına, zararına pek bakmayan efendim. E, Rintlerin Ölümü şiirini hatırlarsak Yahya ya Kemal. Ya, ya, Kemal yani, ben de onu o, diyecektim. O da işte Ölümü var. Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinda gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir bülbül öter her gece her seher bir gül açar her gece bir bülbül öter. Orada resmi çizilen rind Yahya Kemal de o meşreptedir desek çok yanlış olmaz. Yani tüccar değil mesela. Dünya malı biriktirme heveslisi değil mesela. Makam kendisine tevcih edildiğinde sevinecek bir tabiatta değil mesela. Rindi böyle geniş kapsamlı, böyle bir aşmış kişi, aşkın kişi. Yani rahat, rahat seviyor Kendini ama aşmış, evet. öyle toplayayım, evet. biriktireyim demiyor. Hırs sahibi değil. Övgü yergiden etkilenmiyor lehte aleyhte falan gibi anlamlandırılabilir. Yani literatürümüzdeki karşılığı hep böyle bir özenilesi pozitif kişilik sahibi. Yani hep olumluyu mu görüyor? Diye? Olumlu görülür. Rint övülür. Şairler özellikle rint, rint olmakla övünürler. E, rint meşrebiz işte rindiz falan. Nesimi diye övünürler. Mesela ondan sonra gelmiş ama o da çok etkilenmiş Kim? mesela Baki'den. Nesimi. Kim? Tabii. Yani ne nedir, böyle bir şey evet bir, Yani evet. böyle bir süreç Nefisli. var. Ya yani ondan etkilenmeyen yok gibi yani ondan sonra gelen şairler hiçbirisi onu yok sayamamış. Büyüklüğünü münakaşa mevzu etmemiş. Yani tartışılmayan, münazara üstü bir kişiliktir. Çok görkemlidir, tantanalıdır ifadeleri. Yani böyle onun bir ilim adamı olduğunu, takvahli bir zat olduğunu, bir alim olduğunu falan hissedeceğiniz müsra pek bulamazsınız. Çünkü gül, bülbül, evet. işte, yani, neşe tam bahar olmayan. evet. Fakat tabi bu şairliğinin üslubunun bir yansıması başka bir şey olarak görmüyorum ben onu. En çok <gülüyor> hangi şiiri üzerinde durulabilir? Benim aklıma gelen en başta senin okuduğun iyi iyi yerden başladın. Hattım, Hattım hesabın bil dedin. Gavgalara saldın beni. Zülfüm hayalin kıl dedin. Sevdalara saldın beni. Vaslım dilersin çün dedin. Lütfedeyin olsun dedin. Yarın dedin, bir gün dedin, ferdalara saldın beni. Gâh ebir veş giryan edip, gâh ibad veş puyan edip, mecnuni sergerdan edip, sahralara saldın beni. Yusuf gibi izzette sen, Yakup gibi mihnette ben, Dil sakin-i beytül hazen, tenhalara saldın beni. Bâki sıfat verdin elem, ettin gözüm yaşını yem, Kıldın gari ki bahri gam, deryalara saldın beni. Beş beyit. Peki nedir? Ne diyor yani? Hattımın hesabını bil dedin, beni kavgalara saldın. Yani beni bir kavganın içine ittin. Huzurumu bozdun, perişan ettin falan. Hat dediğimiz iki şeyin adıdır edebiyatımızda. Biri o meşhur sanatın adıdır. Evet. Diğeri de yüzdeki ayva tüyleri Yani hat gibidir ya zaten hmm. böyle. Yani evet. su kasidesinde fuzuli hattat diyor boşuna uğraşıp durmasın diyor cenabı peygamberin mübarek yüzündeki diyor çizgilerden birine benzer bir eser veremeyecek diyor. Ohşada bilmez gubarını muharrir hattına evet. hametek bahmahtaninse gözlerine karesu ee, şunu anlıyoruz yani sevgilinin yüzündeki çizgileri görmek dahi olacak şey değil. Kavga sebebi mi diyelim? Yani mümkün değil ki Hayalini kurabiliyorsun. Zülfüm hayalin kıl dedin. Sevdalara saldın beni. Şimdi her şeyin meydanda olduğu milenyum çağında anlamak kolay değil tabi bunu ama. Yani. yani yoldan geçerken perdenin bir kıpırdama ihtimalinden dolayı şiirler yazıyor. Heyecanlanıyorsunuz. Kalbiniz çarpıyor falan. Ee, öyle bir alem. Efendim. Gizliden gizli. Uzaktan bir defa profilden görmeye Semerkandı Buhara'yı veririm diyor Hafıza Şirazi sevgili filan. İşte o e, platonik gizemli derin aşkı anlatıyor. ikinci beytte nasıl başlamıştık? Vastım dilersin. bastım dilersin için dedin. Lütfedeyin olsun dedin. Yarın dedin bir gün dedin ferdalara saldın beni. Sen benim sana kavuşma arzumu duydun. E olsun bari dedin. Şöyle bir ümit verdin. Fakat bugün dedin, yarın dedin, ömrü tükettik, ferdağlara saldın beni. Yarın demek yani, tomorrow <gülüyor> ferdalara saldın beni. gah ebir veşkir yan edip, gâh ibad veşpû yan edip, mecnûni sergerdan edip, sahralara saldın beni. Yağmur gibi yağdırdın bazen, rüzgar gibi koşturdun bazen, mecnun gibi çöllere saldın, tenhalara, yalnızlığa ittin beni. Dördüncü beytte Yakup Aleyhisselam ile Yusuf Aleyhisselam üzerinden bir benzetme yaparak Yusuf gibi izzette sen, Yakup gibi mihnette ben dil sakin'i Beytül Hazen tenhalara saldın beni. Hazreti Yusuf sarayda dostlar meclisinde güneş gibi parlıyor etrafında pervane olmuş insanlar. Yakup Aleyhisselam ise babası onun hasretiyle hüzünler evi diye anılan Beytül Hazen diye anılan Çile yurdumda, evinde, kulübeciğinde ağlıyor. İşte sen Yusuf gibi, ben Yakup gibi tenhalara saldın beni, yalnız bıraktın. Son beyitte de, deniz anlamına gelen üç kelime kullandığını görüyoruz. Baki sıfat verdin elem. Yani ben zaten elemli biriydim, baki gibiydim. Burada güzel bir şey yapıyor, bir sanat yapıyor böyle. Yani bakiye benziyor benim elemim diyor, baki de kendisi. Baki sıfat verdin elem. Ettin gözüm yaşını yem. Yem deniz demek. Göz yaşımı deniz ettin. Kıldın gari ki bahri gam. Gam Oo. denizine gark ettin. Deryalara saldın beni. E dikkat edilmelidir. Deniz anlamına gelen üç kelimeyi yan yana kullanabiliyorsunuz. Farklı şekilde farklı anlamları var. ama lisanda. Yani. Kullanımda var ki bunu yapabiliyorsunuz. Bir başka vesileyle yine bakiden başayimeziz edaniye dünyayı dun için. Alçaklara, alçak dünya için alçalmayız. Edani, dünya, dun aynı kökten gelen üç kelimeyi arda, arda görüyoruz. İşte bu kelime zenginliğine de ayrıca dikkat çekmekte fayda var. Mesela bir şeyinde diyor ki, ne sende mührü vefa var, ne bende sabr karar, o yok, bu yok, ne acep bizden inticap ettin diyor mesela. İctinab ettin, İctinab ettin. o yok, bu yok, niye bizden çekindin yani, bende de ı karar yok, sende vefa yok. Yani yoklukta eşitlenebilirdik yani hiç olmazsa bizden niye içtinap niye çekindin uzak kaldın ki ben de senin gibi bir yoksulum ben de ee, tahammül yok sende vefa yok. Buluşak ne güzel olurdu. Hani Nabide demişti ya sen de vefa yok, bende tahammül yok. İki yok bir araya geldi oldu. İki yok Nabide imzasını evet. atmıştı onun gibi. Evet. <gülüyor> evet. Şimdi hocam, böyle devlete yakın olanların başına gelen böyle hazin olaylar çok var. Çok olur, çok olur. Ee, kanun ile Çok olur. Yani Bakin'in o derler ki bir vezirin idamına hükmedilmiş. Bir yakın dostu da Infazdan önce teselli için yanında. Ağrış bir zat. Cellat, infaz için içeriye girince, ipi yanlışlıkla onun boynuna takıyor. Güç bela durumu anlatıp kaçarken, orayı terk ederken, bu misillü devletlulara hayyen ve ya meyyiten caiz değildir diyor. Yani böyle devlet yani. makamı sahiplerin, ölüsüne dirisine yaklaşmayacaksın diyor. Yani ateş-i suzandır makam. Padişah'a bu kadar yakın olunca, bu kadar gözde olunca tabii haset, fesat, her türlü tehlike, fitne elbette etrafınızda eksik olmuyor. O hatırladığınızı hatırlatmak istediğiniz hal muhtemelen kanuni merhum onun sürgüne dair bir emirname çıkarıyor. Baki, bed, azmi, bülent, bursa'ya, red, nefi, evet diye. E, fermanını başka türlü de yazabiliriz, gönderebilirdi ama şair olduğu için bunu da şairce yapmış. Bu dört mısra ile sürgün emri. İstanbul'dan saraydan Bursa'ya gönderiyor bir daha gelmemek üzere bu fermana göre. Belki günümüzde bunu anlamakta kolay değil. E ne güzel Bursa yeşil işte falan denilebilir. gidilir oradan olacak ama, dinlenir gelirsin yani. Ama Aytağıt 16. 16. yüzyılda saraydan bir yere sürgün edilmek öyle ağır bir şey ki kahrından ölür adam yani. Ölür. O kadar. O, o derece. Yani bu bu giderken yolda ölürsünüz yani. O kadar ağır şey Kanuni'nin gözdesisin ve oradan gidiyorsun. Başka cezaya gerek yok. Fakat şairimiz rint meşreptir. Bozuntuya vermez. Aç da gezse kürdan dişinde. Evet, evet. İstina sahibi yani. Bu istina güzel bir hatırlamamız gereken bir kavram. Bu bana lazım değil edası yani lazım değil devletlülara karşı makam ve servet sahiplerine karşı e, bu gibi zevat hep öyle davranmıştır yani en azından sözde yani olmasın filan yani, böyle ya masada ha, gürlemiş mi diye ha olmak istekli görünmek iyi değil e, rahat etmenin de yolu budur yani bir hayat prensibi olarak bugün onu da kaydedelim bu bana lazım değil diyen rahat eder. Bu dünyada rahat Benim başka yolu yok zaten. Bu bana lazım değil derseniz rahat edersiniz. Bir de şu var, ferman sultanın şiiridir. Fakat çarptığı yerde de şiirin sultanıdır. Madem ki sultanın şiiri şiirin sultanına çarpmıştır, yakışan bir cevap gerekir. Dört şimşek çakar ve baki merhum şu dört mısrayı gönderir. ''Nola kim nefyi ebet azmi bülent olsa ey baki, bilesin ki cihan mülkü değil Süleyman'a baki, şaha azminde isbatı tehevvür eyledin ama buna çar hükühen derler, ne sen baki, ne ben baki. ''Sürgün edildiğim için üzülecek değilim.'' diye başlıyor. Neden? ''E Hazreti Süleyman peygambere kalmayan bu dünya da olsa ona mı kalacak?'' hala hava yerinde hiç evet, yani şeyi bozmuyor padişahım <gülüyor> yani iyi mısın aldık fermanını ama sana da bana da kalmaz bu alem orada hesaplaşırız orada görüşürüz diyerek ahiret hesabını hatırlatan nefis bir zarif bir ifade e, tam yankı bulmuştur ve kanuni merhum fermanını geri aldı İstanbul'da yaşadı öldü kabri kapıdadır yolu düşenler bir ziyareti ihmal etmesinler Yeraltı zenginlikleridir bunlar. <gülüyor> Tabii ki onlar e, bugünün var olması için o zamanlar bazı cümleleri... Onlar böyle sağlam bir Türkçe bırakmasalar da neyi bozacaktır? Aynen ya. öyle. Ya, iyi yani bu, yani aynen bozmak öyle. için de bir malzeme lazım. Elde evet. bir şey lazım ki bozasın. <gülüyor> Efendim kanuni merhum insaf etmiş, hakkı teslim etmiş, ilk anda kızdıysa da Sonra böyle bir kıymeti Celal'de geçmiştir. Yani böyle bir cevapta da insanın Celal'i normal, geçer diye normal. düşünüyorum. Ben. Hatırlanmıştır muhtemelen Kayserili Seyrani'nin iki Mısra'ına benzer o cevap. Sizi mahşer günü dava ederim. Siz mahşer yerine gelmez misiniz? diyordu. İşte, i̇şte o odur bu. Bu son iki mısra istiklal mahkemelerinde savunma olarak dahi kullanılmıştır. kullanılmıştır. Bir sanık demiştir ki Şaha azminde ezminde isbatı tehevvüreyledin amma buna çarhı kühen derler ne sen baki ne ben baki yani bu eski değirmendir çarhı kühen yani eski köhne de kühen eski değirmendir döner seni beni öğütür yani vakti saati gelir söylemeyenler söylemeye başlar hak yerini bulur hadi bakalım bugün dişin kesiyor bugün gücün yetiyor ama o gün gelir ve sen aciz kalırsın. Demeye gelir. Şöyle bir e, beyti paylaşayım isterseniz. Çarha başağime gönül hargiz dahi ac olmadan yiğdir ölmek merd olan namerde muhtaç olmadan. Allah Allah. Yiğdir ölmek merd olan namerde muhtaç olmadan. Tek mısıra kafi Yiğdir ölmek merd namerde muhtaç olmadan. Merd adam Yiğit kişi, namert birine muhtaç olacağına ölmesi iyidir. Ölsün yani iyidir. Yani yatma tilki gölgesinde ko aslan yesin seni, geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni demişti eski bir şair. Ee, şairlerimizin edası budur. Yani yaklaşımı bize gösterdikleri duruş biçimi. Yani bize hani şöyle bir şey var, ee, bu algının e, sürekli daha önce de bahsettik bundan ama Hı. sanki böyle şairlerin işi gücü yok, işte Padişah bir Meti'ye dizelim, onu şöyle <gülüyor> o bize bir şeyler versin, yok, yok, imkanlar yok. versin falan. O hiç tanılamaktan, o şey olacak şey yani. değil yani. Şimdi insan olan yerde bu tür beklentiler elbette olabilir ve bunda şaşacak bir şey yok. Bugün en parlak sanatkarlar sponsor aramıyor mu? Yani neyi konuşuyoruz yani bugünün de sponsorluk yapacak otoriteleri özel sektör ve siz de bunun kapısını çalıyorsunuz arıyorsunuz e, hatta programınız arasında övüyorsunuz da değil mi efendim sponsoru evet. yani e, bazen abartılı biçimde de övüyorsunuz yani aslında e, mesele o değil şiiri söylemek için o şairin birikimini e, nazım biçiminde nazmen bir gençliğe hitabe, bir manifesto biçiminde kağıda dökmek için bahanelerdir bunlar. Padişah'ın tahta geçişi, işte bilmem nerenin açılışı, işte sünnet merasimi falan. Bunlar birer bahanedir. Yoksa yazdığı şiirlerde övdü mü dövdü mü pek de belli olmaz yerine ne? göre yani. Pek de belli olmaz. Dördüncü Murat gibi çelik iradeye sahip, zordan zor bir adamın hakkında yazdığı kasidede nef'i göya övecek şöyle söylüyor. Öyle büyüksün ki sultanım seni benim gibi bir şair ölmektedir. <gülüyor> yani şimdi buradaki nükteyi görmeyip de vay şair işte sultana yağcılık yapmış falan demek. Ancak e bir kaçmaktır kaçmak. Ya, yani, tarihten kaçmaktır kendin. Mi? Efendim? Kıskançlık olabilir mi? Kıskan... Ya, biz böyle bir şeyler yani, yazamıyoruz. Adamlar yazmışlar. Ya, ne yazdığını anlaması lazım. O kıskançlığa düşmek de bir mertebe yani. Biraz anlayacak ki kendi seviyesizliğini bunda görecek ki o bile bir şey bir zahmet ister. Böyle hiç incelemeden yok saymak, çarpı atmak daha kolay sanki. Bir zihin tembelliği hani argo kanundan kaçanların dili. Hı. Uydurma dil tarihten demişti Cemil Meriç merhum onu hatırlatıyor yani e, meseleye nüfuz etmeden arka planını öğrenmeden çünkü o zahmetli o, yani öğrenmek zahmetli. Gül gülse daim ağlasa bülbül acep değil zira kimine ağla ha, demişler ha, kimine, kimine gül. gül? Gül devamlı gülse, bülbül de hep ağlasa şaşacak bir şey yok. E ona gül demişler, ona da ağla demişler. Yapılacak bir şey yok diyor. Yani herkes rolünü ifa ediyor. Birine ağlamak, birine gülmek yaraşıyor. Bu dünyada kiminin eziyet görmesi, öylece kemal bulması, cefa ile imtihan olması, kiminin de sefa ile, zenginlikle, saltanatla, yukarıda olmakla imtihan olması kaçınılmaz bir şeydir. Yani Bu imtihan dünyasıdır. Aşkın kanunu da öyle yani. Esasen e, gülle bülbülün hikayesi amma da uzatıldı falan demeyin diyor Nabi merhum. Söylenmedik neler kaldı diyor o hikayede. Daha çok şey var, daha yani, çok şey var. Şimdi burada mesela gülü 3-4 farklı şekilde kullanıyor. Mesela ha, tabi. gördüğünüz anda zaten o sanatı evet. gördüğünüzde diyorsunuz ki ya adam evet. bir gülden bak evet. kaç tane farklı anlam. Ve onu bir bütün halinde sunabiliyor. Evet. Biz bugün gül dese Maalesef, gülmekten evet. başka bir şey gelmeyecek. Başka bir şey hatırımıza geldi. Yani. gelmiyor. Öyle de bir şey yani. Böyle bir darlık var. Bir beytinde şunu görmüştüm. Baki merhumun e, dolu kadeh, boş kadeh filan. Bakıyorum içine bir sıvı koyup içtiğimiz işte şuna klasik Türkçenin cari olduğu dönem. Yani elli yıl öncesi. Çok da eski değil yani. Evet. 50-60 yıl önce konuşulabilen, anlaşılabilen bir dilden bahsediyorum. Şunun isimleri sayılsa, yani belki 10 isim çıkacak. Cam, piyale, peymane, sifal, sagar, kadeh, ayak, kes, kase filan. Biz şimdi sadece bardak diyebiliyoruz. Veyahut da ayırmak için çay bardağı diyoruz o kadar. Yani. O kadar yani bardak ama neticede. Böylelikle... Şiir yapma alanımız daralıyor. Kaç defa bardak dersin adamın midesi bulanır yani. Evet. Bu zenginliği, bu renkliliği kaybetmekte bir kar yok. Bir menfaat yok. Şimdi bu <gülüyor> zenginliği atıfta madem öyle e, Kanuni'nin, baki, e, Baki'nin Kanuni'ye yazdığı bir tahmisi var. Oku bakalım. Mesela bu baştan. zenginliği anlamak için bence... Cami-i Sıhhat Hüda'dan halka bir hilat gibi hilat gibi evet bir libası fahir olmaz cisme ol kisfet gibi var iken baht kuvveti kudret gibi halk, halk içinde. içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes olmaya gibi. devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi kanuni merhumun bu gazeli çok şöhret buldu hepsi 5 beyittir halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya ya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diye başlayan beş beyt gazeli. Şanslıdır bazı gazeller. Kendisinden sonra gelen ve döneminde yaşayan şairler tarafından tahmis edilir. Benzeri yazılır yani tanzir edilir. Bu gazel öyledir. Çok tahmis var. Yani dördü hatırıma gelir hemen. Biri baki. Evet. Hemen arkasından gelen aşkı. O dönemde yani... 10-15 yaş genç Baki'den. Bir asır sonuna gelen örfi. Yine çağdaşı olan, kanuninin çağdaşı olan Taşlıcalı Yahya. Aynı beyti gazelen. Her beyte üçü tahmis yapmış, biri taşir yapmış. Taşir de onlama demektir. Bu beşleme. Taşir bu beşleme. Bu onlama. yani Tek örnek gördüğüm edebiyatımızda Taşlıcalı Yahya'nın. Ama bugünkü konumuz Baki olduğu için buradan gidelim. Cama-i Sıhhat hüdâdan halka bir hıl'at gibi. Evet. Sıhhat elbisesi Allahu Teâlâ'dan kullarına giydirilmiş bir elbise gibidir. Cenabı Hakk'ın giydirdiği bir hıllat gibidir. Bir libası fahir olmaz cisme ol kisvet gibi. Onun kadar güzel övünüllesi başka bir kıyafet olmaz. Hangi üniformayı giysen o kadar yakışmaz. Evet. Yani sana sana cismi hüdâdadın gibi ziba kumaş olmaz diyor. Yani en güzel elbisen Cenab-ı Hakk'ın sana giydirdiği idir diyor. O kişi de makam, rütbe olsa da olmasa da bahtiyarlık için kafi mutlu olmak için kafi Gelene değil verene bak. Sonra da Kanuni merhumun meşhur mısraı iki mısraı İnsanlar arasında devlet çok önemli sanılıyor ama dünyanın en büyük devletinin başkanı sıfatıyla ben söylüyorum durum işte öyle değil. Bir nefes sıhat ondan, bir nefes ondan üstündür. Üstün. Fakat tabii burada insan tabiatına işaret ediyor. İnsan böyle işte. Neye sahip değilse onu kıymetli zannediyor, ona özeniyor. Elden çıkınca da sahip olduğu nimet eyvah diyor ama i̇ş çok kere geçmiş. O kere geç, iş işten geçmiş oluyor. O sebeple değil midir ki Habibi Rabbil Alemin beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin buyuruyor değil mi? Evet. Hastalık gelmeden sıhhatin, ölüm gelmeden hayatın, fakirlik gelmeden Zenginli. zenginliğin, meşguliyet gelip çatmadan boş vaktin evet. ve ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilin. bilin. olup böyle işte. Eldeyken bilmiyor. Hep olacak zannediyor. Kanuni marhum buna işaret ediyor. Ya bildiğiniz gibi değil diyor. Gözünü seveyim diyor. Yani, yani tam şan var, makam var, padişahlık var <gülüyor> ama ama huzur orada değil yani. Huzur Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği sıhhat, huzur ve sıhhat yani Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği. Taati hakmuni sibez mi bekadır akıbet. Sıhhati canu beden senden cudadır akıbet. Ba'dı sarsardır fena alem, ba'dır akıbet ko bu ay şu işleti için kim fenadır akıbett yarı baki isteren olmaya taat gibi 3 kıtayı da Evet ben söylemiş oldum taati hak munisi bezmi bakadır akıbet yani diyor ki baki merhum Allah'a itaat ibadet senin sonsuz yolculuğundaki tek sermayen sana yoldaşlık edecek olan tek nimettir bunu unutma Burada kazandıkların, burada kullanırsın, kalanı kalır, gider hesabını verirsin. Taattan ayrılma. Beytin teması taat olduğundan tahmis ederken de belki merhum bu eksenden ayrılmamış. Sıhhati canu beden senden cüdadır akıbet. Bedeninin sıhhati senden ayrıdır. Bil ki o bir emanettir. Onu götürmeyeceksin. Herkes, her sağlam özürlü adayıdır. Yani kaçınılmaz bir şey. bağd sar sardır fena alem hebadır akıbet. Bad rüzgar demek sarsar sar, Arapça kökenli kelime ama Türkçedeki sarsmak fiiline benzerliği ve bile de orada yer alıyor gayet etkili bir biçimde. Sarsıcı kökünden sarsan Bağd-ı sarsardır fena alem hebadır akıbet. Yok olup gidecektir. Kobu ay şu işreti çünkü fenadır akıbet. Kanuni aldı sözü şimdi. Ay işret gösteriş tamtana bilmem ne falan. Bunları bırak bunları bunlardan bir şey çıkmaz. Koyup gideceksin diyor. Senin yarın arkadaşın taattır diyerek ekliyor. Şimdi kanuni merhumun kişiliğine kimliğine tarihte tuttuğu yere bakıyorsun. Sözüne bakıyorsun. Ya bu adam dört yabancı dil bilen kendisine 52 devletin bağlı olduğu efendim kudret sahibi bir insandan bahsediyoruz. Kudret sahibi yani. bir insandan bahsediyoruz. Ve o diyor ki sinek konmasın diye titizlendiğin bedenine yılan ve karınca arız olacak. Onlar yiyip bitirecek. Bilmiyor musun diyor. Yani şu dervişhane edaya dikkat çekmek isterim doğrusu ve o istikamette baki de tahmis ediyor. Baki merhumun sen yine bir şey sormaya hazırlanıyorsun ama Şimdi hocam, son 10 dakikaya girdiğimiz Oo, için işaret ne zaman işaret levhaları bölümümüz var. Onu <gülüyor> söyle bakalım. Hangi beyit seç? Bakayım. Akıl oldur gelmeye. Akıl oldur. Akıl oldur gelmeye dünya metaından gurur. Evet. Müddeti devri felek bir demdir, Adem bir nefes. Müddeti devri felek bir demdir, Adem bir nefes. Burada da tek mısra yeterli. Bak anlamaya çalışalım. Oradan takip et. Müddeti devri felek Müddeti Müddet. devri felek mi diyor? Devri felek. Bir demdir. Bir demdir. Ya, bu dünyadaki hayatın yüz yılda sürse bir an gibidir. O ve kadar. İnsan kadar. bir nefestir o kadar. Ya bir nefes aldın doğduğunda onu vereceksin ve gideceksin bu kadar yani. Dünyada neyi bir nefes kaldın yok başka bir şey yok yani. Şeyh Galip diyordu ya hani geçti gün ferda kosa at saat bu saat dem bu dem. Müddeti devri felek bir demdir adem bir nefes. Önceki mısra bir daha okur musun? Akıl oldur. Akıl oldur gelmeye dünya metaından gurur. Dünya malından makam veya servet gurur gelmeyene akıllı derim ben. Zenginim veya yukarıdayım diye gururlanmıyorsa akıllıdır. Eğer zerre kadar gurur geliyorsa makam veya servet yüzünden ahmaktır diyor. O adam ahmaktır. Neden? Kendisinin olmayan bir şey ile övünüyor. Yani, Yarın çıkacak olan bir şeyle övünüyor. Müddeti devri felek bir dem <gülüyor> bir adem, adem de bir nefesse bunda övünmez, hiç övmek bir şeyi yok. Şimdi hocam lügat bölümü için de ben buradan bir kelime seçeyim. Hangisini? Hemen ona bakalım. Meta. Meta. Evet, bugün çoğulu e MTA. Bak bakalım. Bakalım hemen hocam. <gülüyor> e meta dünya. Dünya meta. -ı. Evet. Satılacak mal. Evet. Eşya, sermaye, Elde bulunan varlık. Aa, meta, dünya meta, ya dünya, dünya varlığı. O Demek ki, evet. <gülüyor> Lugat'a bakmayı alışacağız yani değil mi? Evet. Çünkü önemli, bilmediğimiz evet. kelimeler çok fazla. Evet. Öyle olunca da bakın kocaman bir cümlenin ortasını tamamlamış olduk. Şimdi hocam, kadim şiir diyoruz biz. Evet. İddiamız bu. Biz. Evet. Şimdi e, baki kanuniye tahmis yapmış ama yüzyıllar yıllar sonra Yahya Kemal ona tahmiz etmiş. Taştır ya, yapmış. Da taştır yapmış. Tam, tam, yani nitelikli tahmiz. Yani evet. öyle bir şey ki bu. Aradan dört asır geçmiş ama hikaye devam ediyor. Hikaye devam ediyor. Onu edelim. kaybetmememiz lazım İsterseniz işte. İsterseniz ona e, geçelim. Hay hayır. Fermanı aşka can ya. ile varın kıyadımız pürdür hayali ile her lehza yadımız mevkufdur o mahe samimi fuadımız ahir varınca haddine hesti şadımız Hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız, Başeymezüz edaniye dünyayı duğun için, Ettik feda zevahiri şevkı derun için, Sattık metaı ı ömrü mey ilal gön için, Nevbet çalınca rihleti milke sükun için, hazır tevekkülümüz, itimadımız. Biz müttekai zerkeşi cahe dayanmazız, Balini bahtı cahe mübahat sanmazız, Pervane var şem'i mükafata yanmazız, İkbal için mevaidi iblise kanmazız. Hakkın kemalü lütfunadır istinadımız. Üç kıta daha var ama burada keselim şimdi yani. Dedin ya çok az kaldı. Özetin özeti şu. Şeytan bizi kandırmak için tuzaklar kuracak diyor Yahya Kemal. Evet. Makamla kandırmak isteyecek şöhretle bir Arif'in kelamını hatırlama yeridir. insanlar gençlikte şehvetin yaşlılıkta şöhretin nesiri olur. Bununla bizi tavlayamazsın arkadaş beyden okuyor. Hakkın kemali lutfuna dar istinadımız. Bize isabet eden makamı da keyfimize göre yaşamak için bir fırsat telakki etmeyiz. Hizmet yeridir. Bali ni bahtı ca yemi sanmazız. Orasında Yahya Kemal söylüyor. Bu ta taştirde en çok dikkatimi çeken bir husus da son kıtada mahlasını, ismini koyma hakkı varken taş yapan Yahya Kemal, büyük bir incelik göstermiş ve adını yazmamış. Baki'yi bir defa daha anmış. O ustanın yanında kendi ismini nezaketen geri çekmiş. Bu çok ilginç geliyor bana. <gülüyor> o da şöyledir. <gülüyor> Minnet hüdaya devleti dünya fena bulur. El hak gazelde neşve-i baki beka bulur. Ahlaf, o nazme güç tutarken safa bulur. Taştirimiz bu sayede az çok baha bulur. Baki kalır sahife-i dağıdımız. Allah'a teşekkür ederim ki devletler unutulur, devlet sahipleri unutulur. Gazel tarzında bakinin üslubu bambaşkadır canım. Kıyamete kadar durur diyor Yahya Kemal. Bizden sonrakiler diyor onu dinleyerek safa bulur. Bu sayede belki bizi de anan olur. Yani bakın adını koyabilir Yahya ya Kemal Mahlası'nı koyabilir. Koymuyor. Bu çok büyük bir incelik. Bu sayede taşdirimiz bu sayede az çok bahabudur. Yani Değerlenir. De, yani yani de Baki'yi de, anarken bugünkü olduğu gibi beni de anarlar demeye getiriyor Beni herhalde. de anarlar gayet nefis bir üslup. Belki merhumun benim hatırıma gelen sözü bağlarken söylemek istediğim beyti. Üç beyt ama ne kadar zamanımız kadar bilmiyor musunuz? Son beş dakika. <gülüyor> Şöyle bir üslup Yer, Yere geçse Yeridir ehli fazilet Çünkü ah İzzü cahın haru has Derya misal üstündedir Mansıb-ı izzü Ala uktan alaka kat eden Merdi danadır Begayet hüsni hal üstündedir Unfuvan-ı sıhhata Ey baki olmakim Lâ cerem her hayyudana irtihal üstündedir Üç beyt aynı gazelde. Son üç beyt. Bir sırayla üçünün karşılığı şu. Dünya metaına tenezzül etmeyip sırt çeviren adamı takdir edelim delikanlı adammış. Adam ona denir. mansıb izzu alaıktan ala alaka kat eden merdidanadır ve gayet hüsnü hal üstündedir. Güzel yol tutmuş. Helal olsun ona diyor. Sonraki beytte ise İlim, irfan sahipleri, kemal sahipleri, güzel insanlar makamlara kavuşamasalar, köşelerde unutulsa, onların kıymetleri bilinmese ve fakat pek de layık olmayanlar yükseklere çıksalar, taç giyseler şaşılmaz. Denize bak ibret al, çerçöp üsttedir, inci dipte." diyor. Çerçöp üsttedir, inci dipte. Son beyitte de gençliğin enerjisine güvenme ey baki nasihatı kendine çeviriyor. Baki. Çünkü bugün gençsin, bugün enerjinin yerinde ama herkes otobüs durağında, otobüs sırasını bekleyenler gibi tabut bekleyen kişilerdir. Unfu hata sıhhata ey baki mağrur olmakim. La her haydana irtihal üstündedir. Bu dünya kalmak için değil, gitmek için geldiğimiz bir yerdir. Allah gani gani rahmet etsin. Son günler, son dönemde Ankara'da bir güzellik yaşanmıştır. Altında Belediyesi'nin uğrutları dahilinde, Altındağ Belediyesi'nin inisiyatifiyle büyük bir kültür merkezi açılmış. Fakirhane bize ismi koymamız söylenmiş. Biz de Şair Baki Kültür Merkezi olmasını teklif etmişizdir. İsmi budur. Ankara'ya yolu işenler böylelikle Şair Baki Kültür Merkezi'ni ziyaret edip Baki merhumu bu vesileyle de anarlar, bizi dağıtırlarlarsa bahtiyar oluruz. İşte geldik gidiyoruz Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. sadaymış. Şimdi hocam evet. e, ben de bir genç olarak, yani burada şu an programın dışında evet. çıkalım. Ben de bir genç olarak şunu fark ettim. Yani o kadar derin, o kadar güzel şeyler var ki biz bunlardan uzak kalarak kendimizi böyle yeteneksiz hapsetmiş oluyoruz. E, Tadil şeylerin çok şeyi kalmayayor. Evet. E, bir şey beceremiyormuşuz gibi falan hissediyoruz ama şunları okumaya başladıktan sonra şunu hissettim. Ya bizim öyle bir mahzimiz var ki bugün o kelimeleri zaten şöyle hayata döksek bunları çözmek için uğraşacaklar tekrar. Ya bunları ne demişler? Evet. Dikkat ediyorum yabancılar da çok araştırmalar yapmışlar. Baki ile Fuzuli'yi takip eden Gote, Doğu Batı Divanı diye bir evet. eser yazdı. Talebesidir yani. yani. <gülüyor> öyle de bir şey var. Biz evet. kendi içimizdeki şeyleri güzel görelim. Evet. Evet. değerli bilelim ki. Kendimizi tanımamız lazım. Sahip değerli. çıkalım ki o evet. da bize bir ufuk olsun. Elbette. İnşallah bu program vesilesiyle de bunu icra Böyle bir hayra vesile olursa biz seviniriz. E, sen gibi bir genç arkadaşımızın da böyle ilgi duyması bizi ümidimizi artırıyor tabii. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Yavaştan değil hatta programın sonuna geldik. Son sözlerinizi alayım ben. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve Ne zaman sorsan son sözüm bu. Evet. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Bu akşam da kadim edebiyatın bahçelerinde dolaştık. Süremiz yettiğince Şairler Sultanı Baki'yi konuştuk. Haftaya başka bir şiir sultanıyla beraber olmak üzere hayırlı geceler efendim.